Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.